Lev Nikolayevich Tolstoy Cehennem Adası Seslendiren Akın Altan 1. Bu öykü İsa'nın Allah'ın dinini insanlara tebliğ ettiği sıralarda geçmiştir. İsa'nın tebliğ ettiği bu din öyle açık, uygulanması öyle kolay bir dindi ki, geniş kitlelere yayılmasına hiçbir şey engel olamıyordu. Bu din insanları kötülükten öyle kesin bir şekilde alıkoyuyordu ki onu kabul etmemek elden gelmiyordu. İşte bu yüzden tüm şeytanların reisi olan Velzevul büyük bir endişe içindeydi. Eğer İsa bu dini tebliğden vazgeçmezse insanlar üzerindeki otoritesini bir daha geri gelmemek üzere kaybedeceğini açıkça görüyordu. Evet kaygı içindeydi ama asla ümitsizliğe düşmedi. İsa'yı mümkün olduğunca yıpratmak için kendi yolunda giden sapık softaları ve bilginleri ona karşı kışkırtıyor, havarilere de onu tek başına bırakmaları için telkinlerde bulunuyordu. İsa'nın yapılan işkenceler, sövülüp sayılmalar karşısında fazla dayanamayacağını, bir de bunlara tüm havarilerinin kendisini terk etmesi ve öldürülme korkusu eklenince dinini inkar edeceğini umuyordu. Böylece bu dinin tüm gücünü yok etmeyi tasarlıyordu. İsa çarmıha çıkarılırken, Allah'ım niçin beni bıraktın deyince Velzebul sevinçten kabına sığamadı. Fakat bir müddet sonra İsa çarmıhta, Allah'ım onları affet. ''Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar.'' diyerek son nefesini verince, Velzebul bundan böyle yapabilecek bir şey kalmadığını, kendisi için her şeyin bittiğini anladı. Kendi elleriyle ayaklarına geçirdiği zincirleri çıkarıp kaçmak istedi ama zincirler ayaklarını bırakmıyordu. Kanatlarına dayanarak ayağa kalkmak istedi ama bir türlü kanatlarını açamadı. Bir süre sonra İsa'nın nur saçarak cehennemin kapıları önünde durduğunu gördü. Tüm günahkarlar cehennemden çıkıyor, şeytanlar oraya buraya kaçışıyorlardı. Sonra cehennemin duvarları büyük bir gürültü çıkararak çöktü. Velzevul'un yüreği bu manzara karşısında daha fazla dayanamadı ve Velzevul korkunç bir çığlık atarak yarılan topraktan Arap'a yuvarlandı. 2. Aradan üç asra yakın bir zaman geçti. Velzebul'un her yanını bir ölü sessizliği kaplamıştı. Zifiri karanlıkta hiç kımıldamadan yatıyor, olup bitenleri aklına getirmemek için kendini zorluyordu. Fakat kendi felaketine sebep olan İsa'ya diş bilemekten de kendini alamıyordu. Bir gün, Aşağıdan ayak seslerine, bağırıp çağırmalara, inleyişlere ve diş gıcırtılarına benzer sesler geldiğini duydu. Başını kaldırıp gelen seslere kulak kabarttı. İsa'nın zaferinden sonra cehennemin yeniden kurulacağı aklının köşesinden geçmiyordu. Olur şey değildi bu. Fakat bu arada patırtılar, inleyişler, diş gıcırtıları gittikçe artıyordu. Velzevul o anda biraz doğrulup prangalı ayaklarını kendine doğru çekti. O sırada prangalar kendiliğinden açılmıştı. Velzevul bu işe çok şaşırdı. Kanatlarını çırpıp eskiden olduğu gibi ıslığını çalarak yardımcılarını yanına çağırdı. Henüz bir saniye bile geçmemişti ki yukarıdan açılan delikten bir sürü şeytan inip Velzevul'un etrafını leş kargaları gibi sarıverdi. Bu şeytanların kimisi iri, kimisi ufak, kimisi şişman, kimisi de zayıftı. Kısacası kısa kuyrukludan eğri boyunluya varıncaya dek her çeşit şeytan vardı. O sırada küçük pelerinli, siyah tenli, yuvarlak yüzlü, sakal ve bıyığı olmayan, kocaman göbekli, çırılçıplak bir şeytan dizlerini büküp Velzevul'un tam karşısına oturmuş, ateş gibi gözlerini kâh açıyor, kâh kapıyor… Uzun ve ince kuyruğunu sağa sola sallayarak durmadan Velzevul'a sırıtıyordu. 3. Velzevul yukarıya doğru bakarak, Bu gürültü de ne? Ne oluyor orada? Dedi. Küçük pelerinli şeytan cevap verdi. Değişen bir şey yok. Eski tas, eski hamam. Demek yine günah işleyenler var. Hem de bir sürü. Peki, adını ağzıma almak istemediğim o adamın dini ne durumda? Bu soru üzerine küçük pelerinli şeytan öyle bir sırıttı ki, sivri dişleri göründü. Diğer şeytanlar da kıs kıs gülmeye başladılar. Küçük pelerinli şeytan, ''Bu din bize hiç engel olmuyor. Çünkü onlar gerçekte bu dine inanmıyorlar.'' dedi. Velzevul, ''Canım bu din onları bizim şerrimizden korumuyor muydu? Hem o kendini kurban ederek bu dini sağlamlaştırmamış mıydı?'' diye sordu. Küçük pelerini şeytan kuyruğunu hızla döşemeye vurarak, ''Ben bu dini yeni baştan işledim.'' dedi. ''Nasıl işledin?'' ''Öyle bir hale getirdim ki insanlar onun dinine değil, ''Benimkine inanıyor ama onun adıyla anıyorlar.'' ''Nasıl yaptın bunu?'' ''Aslında kendiliğinden böyle oldu. Ben yalnızca destekledim o kadar.'' ''Velzebul, kısaca anlat.'' dedi. Küçük pelerinli şeytan başını önüne eğip düşünüyormuş gibi yaparak anlatmaya başladı. ''O korkunç olay.'' Yani cehennemin yıkılışı başımıza gelip de sen bizi yalnız bıraktığın zaman ben neredeyse hepimizin kökünü kazıyacak olan bu dinin yayıldığı yerlere gittim. Bu dine mensup insanların yaşantılarını görmek istedim ve gördüm ki bu din doğrultusunda yaşayan insanlar tam anlamıyla mutlu, bizim bu insanlara yaklaşmamız mümkün değil. Bunlar birbirine darılıp kösmüyor, kadınların cazibesine kapılmıyor, ya hiç evlenmiyor… Ya da bir tek kadın alıyor, mal mülk edinmiyor, her şeylerini birbirleriyle paylaşıyor, üstlerine saldıranlara karşı kendilerini savunmuyor, kötülüğe iyilikle karşılık veriyorlardı. Öyle güzel yaşıyorlardı ki bu yaşayış diğer insanları onlara yaklaştırıyordu. Bu hali görünce ben her şeyden ümidimi kestim ve oradan uzaklaşmayı düşünmeye başladım. Tam o sırada önemsiz gibi görünen bir şey oldu ve ben kalmaya karar verdim. Olay şuydu. Orada bulunan insanların bir kısmı sünnet olmanın zorunlu olmadığını, bir kısmı da sünnet olmanın şart olduğunu ve putlar için kesilen kurbanların yenilemeyeceğini söylüyordu. Ben her iki tarafa da bu meselenin çok önemli olduğunu, Allah'a kullukla alakalı olduğu için Davalarını sonuna kadar savunmaları gerektiğini fitlemeye başladım. Onlar da bana kandı ve tartışma büyüdükçe büyüdü. İki taraf da birbirine kızmaya başladı. O zaman onlara davalarının doğruluğunu ispatlayabileceklerini telkin etmeye başladım. Gerçi hiçbir zaman mucizelerle bir davanın doğruluğu ispat edilemezdi. Fakat onlar birbirlerine karşı haklı çıkmaya çalıştıkları için bana inandılar. Kimileri kendilerine ilahi haberler geldiğini, kimileri de İsa'yı gördüklerini söylüyordu. Hiç durmadan buna benzer birçok şey uyduruyor, farkına varmadan İsa'ya iftira ediyorlar, bu işi bizden daha iyi beceriyorlardı. Sürekli olarak birbirlerini yalanlıyorlardı. İşler yolundaydı. Fakat bu müthiş aldatmacanın farkına varırlar diye ödüm kopuyordu. O zaman... Kilise diye bir şey uydurmak aklıma geldi. Onlar ona inanınca rahatladım. Böylece cehennemin yeniden kurulduğunu ve bizlerin de kurtulduğunu anladım. Yardımcılarının kendilerinden daha akıllı olduğuna inanmak istemeyen Velzevul sert sert ''O, kilise dediğinde ne biçim şey?'' diye sordu. Kilise, yalanları Allah'a doğrultan kurumun adıdır. Bu işi Allah'a dayanarak ve ''Vallahi bu şey doğrudur.'' diyerek yapar. Kilisenin en büyük özelliği yanılmaz olarak kabul edilmesidir. Kiliseye mensub insanlar da kendilerini yanılmaz gördüğü için ne kadar hata ederse etsin, bunda diretirler. Kilise, Allah'ın kitabını doğru olarak anlamanın, Allah'ın seçtiği insanların söylediklerine uymakla mümkün olacağı düşüncesinden doğmuştur. Seçkin olduğunu iddia eden bu grup zamanla yetkilerini başka bir gruba devreder. Böylece bu grupta seçkin olmuş olur. Allah'ın kitabını güya sadece bu insanlar doğru anlar. Bunun böyle olduğuna hem kendileri hem de başkaları inanır. Bu işi Allah'tan devraldıklarını söylerler. Böylece kiliseye mensup olan şahıslar Allah'ın talebeleri sayılırlar. Bu mantığın bizim açımızdan faydası şudur. Kilise kendini bu şekilde tarif ettiği için, söyledikleri şeyler ne kadar saçma olursa olsun, bunu savunmak zorunda kalıyorlar. Velzevul bunun üzerine, ''Peki, kilise bu dini niçin bizim lehimize yorumluyor?'' dedi. Küçük pelerinli şeytan devam etti. Çünkü onlar kendilerini Allah kitabının biricik yorumcuları görüyor, insanları da buna inandırıyor, böylece insanların kaderini belirleyen en yüce kurum oluyorlar. Bunun neticesinde havalara gidiyor ve yoldan çıkıyorlar. Bunu gören insanlar onlara kızıp düşman kesiliyorlar. Kilise düşmanlarına karşı zor kullanıyor, onları aforoz ediyor Ölüm cezasına çarptırıyor, diri diri yakıyor. İşte bu duruma düştükleri için dini kendilerine haklı gösterecek şekilde yorumlamak zorunda kalıyorlar. Böylece de bizim menfaatimize çalışmış oluyorlar. 4. Velzebul olanlara bir türlü inanamıyordu. Peki ama bu din öyle sade... Öyle açık bir dindi ki, yorumlanmaya hiç ihtiyacı yoktu. Mesela şu hüküm nasıl yorumlanabilir? Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan, başkalarına öyle davran. Küçük pelerinli şeytan buna şöyle cevap verdi. Bu iş için benim öğrettiğim çeşitli usulleri kullandılar. Bu meseleyi daha iyi anlatabilmek için önce size insanlar içinde anlatıla gelen bir hikayeyi anlatayım. Bir zamanlar bir iyi bir de kötü büyücü varmış. İyi büyücü bir insanı kötü büyücünün şerrinden kurtarmak için buğday tanesine çevirmiş. Kötü büyücü birden bir horoz olup tam taneyi yutacakmış ki, İyi büyücü tanenin üzerine bir şinik buğday dökmüş. Böylece kötü büyücü aradığı taneyi bulamamış. İşte onlar da benim öğütlerime uyarak Allah'ın kitabının özü niteliğinde olan kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına öyle davran ayetini o hale getirdiler. Hak kitabı olduğunu iddia eden 49 kitabı kutsal tanıdılar bu kitaplardaki her sözün Allah'a ait olduğunu söylediler. İşte bu şekilde kolayca anlaşılan biricik gerçeğin üstüne yığın yığın sözde kutsal gerçekler serptiler. Bunların hepsini kabul etmek mümkün olmadığı gibi, bunların içinde insanlara gerekli olan gerçeği bulmak da mümkün değildi. Gerçeği bulmak için uğraşanları da yakarak öldürüyorlardı. Bu bin yıldır başarıyla uyguladıkları bir usul. Şimdilerde bu usulü terk ettiler. Fakat yeni usulünde eskisinden geri kalır yanı yok. Artık her ne kadar gerçeği ortaya çıkarmaya çalışan insanları diri diri yakmıyorlarsa da hayatlarını öyle mahvediyorlar ki foyalarını meydana çıkarmayı göze alanlara binde bir rastlanıyor. Uyguladıkları üçüncü usul de şudur. Kendilerini kilise dolayısıyla yanılmaz sayan bazı insanlar istedikleri zaman kutsal kitapta söylenenlerin tam tersini söyleyebiliyorlar. Bu işin içinden sıyrılmayı da talebelerine bırakıyorlar. Mesela kutsal kitapta şöyle deniliyor. Bir tek rehberiniz vardır, o da İsa'dır. Yeryüzünde hiç kimseye Rab demeyin. Çünkü sizin Rabbiniz bir tanedir. O da göklerdedir. Kimseye veli demeyin. Çünkü sizin veliniz bir tanedir. O da İsa'dır. Onlarsa şöyle diyor. İnsanların Rableri ve velileri yalnızca biziz. Yine kutsal kitapta şöyle denilmektedir. Dua etmek isteyince tek başına gizlice dua et. Allah seni işitir. Onlarsa... Herkesin tapınaklarda, şarkı ve musiki eşliğinde dua etmesi zorunludur, diyorlar. Yine aynı şekilde kitapta, asla yemin etmeyin denilmiştir. Onlarsa insanların kendilerine boyun eğmesi için yemin etmenin gerekli olduğunu söylüyorlar. Yine kitapta, öldürmeyeceksin ibaresi yer almaktadır. Onlarsa savaşta, mahkemede insan öldürülebileceğini, hatta doğrusu, ...öldürülmesi gerektiğini söylüyorlar. Yine kitapta, ''Benim dinim ruhtur, hayattır. Ekmekle beslendiğim gibi onunla beslenirim.'' ...denilmektedir. Onlarsa şöyle diyorlar, ''Şarabın içine ekmek doğranıp, ...bu ekmek parçaları üzerine belli dualar okununca, ...ekmekten et, şaraptan da kan olur. Bu ekmeği yiyip şarabı içmek... Ruhun kurtuluşa ermesi için gereklidir. Küçük pelerinli şeytanın gözleri parlıyor, sevinçten ağzı kulaklarına varıyordu. Velzevul bunları dinledikten sonra, ''Çok iyi.'' dedi ve gülümsedi. Onunla birlikte tüm şeytanlar da katıla katıla güldüler. 5. Velzevul keyifli keyifli, ''Demek dünyada eskiden olduğu gibi zina edenler, Soyguncular, katiller var, dedi. Şeytanların mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Hepsi Velzebul'a bildiklerini anlatmak için can atıyordu. Bir tanesi, Eskisi gibi değil, değil daha fazla, dedi. Bir diğeri, Zina edenler cehennemdeki koğuşlara sığmaz oldu, oldu, diye çığlık attı. Üçüncüsü, ''Şimdiki soyguncular eskilerine taş çıkartıyor.'' diye bağırdı. Dördüncüsü, ''Katillere odun yetiştiremez olduk.'' dedi. Velzevul, ''Hep bir ağızdan konuşmayın. Kime sorarsam o cevap versin. Zina işlerine kim bakıyorsa çıksın anlatsın bakayım. Birçok kadınla ilişkiye girmeyi ''Kadınlara şehvetle bakmayı yasak eden o adamın ümmetine bu işi nasıl yaptırıyorsunuz?'' diye sordu. O an çatlak yüzlü, boyuna bir şey çiğneyen sulu ağızlı, kadını andıran bir şeytan kıçı üstünde sürünerek öne doğru çıktı ve ''Ben'' dedi. Sonra dizlerini bükerek oturdu, başını yana eğdi, ucu püsküllü kuyruğunu sallayarak ince bir sesle anlatmaya başladı. Bu işi senin cennette kullandığın o eski usulle ve de kilise usulüyle yapıyoruz. Bu işi kilise usulüne göre şöyle yapıyoruz. Gerçek evlilik bir kadınla erkeğin birleşmesi olmasına rağmen bunun böyle olmadığını söylüyoruz. Gerçek evlilik, güzel elbiseler giyip bu iş için düzenlenmiş büyük bir binaya giderek, Orada bu iş için özel olarak hazırlanmış başlıklar giymek, şarkılar eşliğinde bir masanın etrafını üç defa dolaşmaktır, diyoruz. Gerçek evliliğin böyle olması gerektiğini telkin ediyoruz. Buna kanan insanlar, bu şartları taşımayan birleşmenin kendilerini bağlamadığını, yalnızca bir zevk veya sağlık açısından giderilmesi gerekli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorlar. Bunun için son derece umursamaz bir şekilde bu işe kendilerini kaptırıyorlar. ''Efendim?'' Cennette uyguladığınız yasak meyve ve merak usulünü de kullanarak çok parlak başarılar elde ettik. İnsanlar yüzlerce kadınla düşüp kalktıktan sonra yine namusluca evlenebileceklerini düşünerek evleniyorlar. Ama sapıklık içlerine eşlediği için aynı şeyi kili evliliğinden sonra da devam ettiriyorlar. Sonra bu kilis evliliği kendilerine biraz sıkıcı gelince küçük bir masa etrafında ikinci defa dönüyorlar ve ilk evlilik böylece hükümsüz sayılıyor. Kadını andıran şeytan bunları söyledikten sonra sustu. Ağzını dolduran salyaları kuyruğunun ucuyla silerek başını öbür tarafa çevirip gözlerini Velzevul'a dikti. 6. Velzevul bunun çok sade ve çok güzel bir usul olduğunu söyledikten sonra, ''Peki soygunculara kim bakıyor?'' dedi. O an kıvrık boynuzlu, pala bıyıklı, kocaman pençeli, iri yarı bir şeytan ileri doğru çıkarak ''Ben'' dedi. Bunun üzerine Velzebul dedi ki ''Cehennemi yıkan o adam, insanlara gökteki kuşlar gibi yaşamayı öğütlüyor. Gömleğinizi alana kaftanınızı da verin'' diye buyuruyor. İnsanın kurtuluşu için malını mülkünü dağıtması gerekir diyordu. Bu sözleri işiten birinin nasıl soygunculuğa sürükliyorsunuz? Pala bu şeytan çalımlı çalımlı konuşmaya başladı. Biz bunu sizin Saul'un kral oluşunda uyguladığınız usulle yapıyoruz. İnsanlara birbirlerini soymamaları gerektiğini değil de birisinin kendilerini soymasına ses çıkarmamaları gerektiğini aşılıyoruz. Yalnız bizim usulümüzün yeni bir yönü var. Biz soyguncunun rahat rahat insanları soyabilmesi için onu kiliseye götürüyoruz. Başına bir şapka geçiriyoruz, vücudunu zeytinyağıyla yağlıyor. Allah ve İsa adına yağlanan bu adamı kutsal kişi ilan ediyoruz. Böylece kutsal sayılan bu soyguncu insanları istediği gibi soyuyor. Tabii bu işi yalnız yapmıyor. Yardımcıları, yardımcılarının yardımcıları halkı soymada ona yardım ediyorlar. Ayrıca kimi yerlerde çalışmayan azınlık kanunlar çıkararak, Yağlanmadan da çalışan çoğunluğu soyabiliyor. Böylece soygunculuk tıpkı yağlananların ülkesinde olduğu gibi yağlanmayanların ülkesinde de sürüp gidiyor. Efendim sizin de gördüğünüz gibi kullandığımız usul aslında eski bir usul. Fakat biz bu usulü daha genel, daha gizli, daha yaygın ve daha sürekli bir hale getirdik. Bu usul daha genel çünkü insanlar eskiden kendi iradeleriyle seçtikleri adama boyun yiyorlardı. Şimdi kendi seçtikleri bir adama değil rastgele birine boyun eğiyorlar. Bu usul daha gizli çünkü. Artık soyulanlar vergiler özellikle de vasıtasız vergiler yüzünden soyguncuların yüzlerini görmüyorlar. Bu usul daha yaygın çünkü Hristiyan milletler yalnızca kendi adamlarını soymakla kalmayıp bir sürü usullerle özellikle de Hristiyanlığı yaymak bahanesiyle tüm yabancı milletleri soyuyorlar. Şimdi bu yeni usul, kamu ve devlet borçları sistemi sayesinde daha yaygın bir hale geliyor. Şimdi yalnızca yaşayan insanlar değil, gelecek nesiller de soyuluyor. Bu soyguncular kutsal kişiler olduğu ve insanlar onlara karşı gelmeyi göze alamadıkları için bu usul daha sürekli ve kalıcı oluyor. Baş soyguncu bir defa zeytinyağıyla kalıcı oluyor. Baş soyguncu bir defa zeytinyağıyla yağlandı mı insanları istediği zaman istediği kadar soyabiliyor. ''Bir keresinde bu yöntemin gücünü denemek için Rusya'da aptal, cahil ve kötü kadınları birbiri ardı sıra tahta geçirdim. Bu kadınların kanunlara göre hiçbir sultanlık hakkı olmadığı gibi aynı zamanda ahlaksız ve katildiler. Fakat yağlanmış oldukları için aynı durumdaki diğer kadınları cezalandırdıkları gibi onları cezalandırmadılar. Burun deliklerini yırtmadılar. 30 yıl boyunca onlara kölece boyun eğdiler.'' Onların sayısız aşıklarının kendi mallarını, mülklerini ve de hürriyetlerini çalmalarına hiç ses çıkarmadılar. Öyle ki açık açık yapılan soygunculuklar, yani kese, beygir, elbise çalmak gibi şeyler, makam, mevki sahibi insanların kanun yoluyla yaptıkları soygunculuklar yanında solda sıfır kaldı. Bu şekilde soyguncuların ceza görmemesi ve bu işin çok kolay olması yüzünden insanların başlıca ülküsü soygunculuk oldu ve soyguncular kendi aralarında ''Sen daha çok soydun, ben daha az soydum.'' diye savaşı da hale geldiler. Yedi. Velzebul, ''Çok güzel.'' ''Peki, adam öldürme işine ne durumda? Bu işe kim bakıyor?'' diye sordu. O anda ağzından dişleri fırlamış, sivri boynuzlu, kalın kuyruklu, kan kırmızı yüzlü bir şeytan ileri çıkarak... ''Ben!'' dedi. ''Söyle bakayım, kötülüğe kötülükle karşılık verme. Düşmanlarını sev diyen adamın ümmetini nasıl katil yapıyorsun?'' Kan kırmızı şeytan cırtlak bir sesle cevap verdi. ''Bu işi eski usulle yani insanlardaki açgözlülük, çekişme, tiksinme, intikam ve böbürlenme duyguları uyandırarak yapıyoruz.'' İnsanların öğretmenlerine adam öldürenlerin herkesin gözü önünde öldürülmeleri gerektiğini telkin ediyoruz. Bu usul başlangıçta bize çok katil vermiyor ama sonrası için çok sayıda katil hazırlıyor. Bize en çok katil sağlayan kilisenin yanılmazlığını, Hristiyan evliliğini, eşitliği yayan yeni mezhebin hükümleridir. Kilisenin yanılmazlığı hükmü eskiden bize pek çok katil sağlardı. Kendilerini yanılmaz kilisenin üyeleri sayan insanlar, dini kendi yorumlarıyla ters yorumlayan insanların halkı baştan çıkardığını, buna göz yummanın bir cinayet olacağını, bunun içinde bu gibi insanları öldürmenin sevap olduğunu söylerlerdi. Böylece yüz binlerce insanı yakarak öldürürlerdi. İşin komik tarafı gerçek dini anlamaya başlayan bizim baş düşmanımız olan bu insanlar şeytanların uşağı olarak nitelenir. Hoysa ki insanları diri diri yakan, bu şekilde Allah'ın emrini yerine getirdiklerini sanan bu kutsal kişiler bizim en sadık uşaklarımızdır. Şimdilerde ise bize en çok katil sağlayan Hristiyan evliliği ve eşitliği inancıdır. Hristiyan evliliği en başta bize karı-kocanın birbirlerini ve çocuklarını öldürmelerini sağlıyor. Bu şekilde evlenen çiftler birbirinden sıkılınca birbirlerini öldürüyor. Kilise evliliğinin haricindeki birleşme evlilik olarak kabul edilmediği için kadınlar da bu birleşmeden meydana gelen çocuklarını öldürüyor. Bu tür öldürmeler her zaman görülebilen öldürmeler artık. İnsanların eşitliği hükmünden kaynaklanan cinayetler ara sıra olur ama bir olursa tam olur. Bu hükme göre insanlar kanun önünde eşittir. Sömürülen insanlar bunun yalnızca soyguncuların insanları daha kolay soymaya yaradığını, kendilerine bu imkanı vermediğini anlayınca öfkelenip soygunculara saldırıyorlar. İşte o zaman karşılıklı cinayetler başlıyor. Bir anda binlerce insan ölüyor. 8. Ya savaştaki öldürmeler? İnsanları kardeş sayan, düşmanlarınızı sevin diyen o adamın ümmetini buna nasıl sürüklüyorsunuz? Bu soru üzerine kan kırmızı yüzlü şeytan sırıttı. Ağzından alev püskürterek, Kalın kuyruğunu keyifli keyifli sırtına vurdu. ''Bu işi şöyle yapıyoruz. Her millete kendisinin yeryüzündeki milletlerin en üstünü olduğunu aşılıyoruz. Almanlar ''Biz en üstünüz'' diyor. ''Her millet, Fransa, İngiltere, Rusya, biz en üstünüz'' diyor. Böylece her millet diğer milletlere kendilerinin hükmetmesi gerektiğine inanıyor. Herkes böyle düşündüğü için her ülke komşusunun tehlikeli olabileceğinden korkuyor ve savunma hazırlıkları yapmaya başlıyor. Bir tarafın savunmaya hazırlandığını gören öbür taraf daha fazla hazırlık yapıyor. Artık öyle bir hale geldiler ki... ''Bizlere katil diyen o adamın dinine inanan tüm insanların belli başlığı işi insanları öldürmek ve bunun için hazırlıklar yapmak.'' 9. Velzevul biraz sustuktan sonra, ''Bak bu zekice bir buluş.'' dedi. ''Peki yalanı tutmayan bu bilgin insanlar nasıl oldu da kilisenin dini bozduğunu görüp onu aslına döndürmediler?'' O anda pelerinli, düz yassı alınlı, elleri ve ayakları ipince, kepçe kulaklı, mat siyah tenli bir şeytan ileri doğru çıkıp kendine güvenen bir edayla ''Bunu yapmaya güçleri yetmez, ellerinde böyle bir imkan yok.'' dedi. Pelerinli şeytanın çalımından hoşlanmayan Velzevul sert sert ''Niçin?'' diye sordu. Felerinli şeytan Velzevul'un sert ve bağırarak konuşmasına hiç kulak asmadı. Telaşsız bir şekilde diğer şeytanlar gibi diz çökerek değil de bağdaş kurarak oturdu. Sonra hiç kekelemeden yavaş yavaş ölçülü bir üslupla konuşmaya başladı. ''Bunu yapabilmeleri mümkün değil. Çünkü ben onların dikkatlerini bilmeleri gereken şeylerden uzaklaştırıyor.'' Hiçbir zaman gereği gibi öğrenemeyecekleri lüzumsuz bilgiler üzerine çekiyorum. Bunu nasıl beceriyorsun? Bunu yer ve zamana göre çeşitli şekillerde yapıyorum. Eskiden teslisle ilgili ayrıntılar, İsa'nın soyu, sopu, özellikleri, Allah'ın sıfatları gibi meseleleri bilmenin çok önemli olduğunu onlara telkin ediyordum.'' Onlar da bu meseleler üzerinden uzun uzun düşünüyor, tartışıyor ve birbirlerine küsüyorlardı. Bu konular onları o kadar oyalıyordu ki ne nasıl yaşadıklarına bakıyorlar ne de İsa'nın hayatının anlamı hususunda söylediklerini düşünüyorlardı. Sonunda her şeyi birbirine karıştırdılar. Öyle ki ne söylediklerini kendileri bile anlamaz oldular. Sonra ben onlara bin yıl önce Yunanistan'da yaşamış Aristo adlı bir adamın düşüncelerinin öğrenilmesi gereken çok önemli şeyin altın yapmaya yarayan taşı, tüm hastalıkları iyi eden, insanları ölümsüz kılan iksiri bulmak olduğunu söyledim. En bilgeleri bile kafalarını bunlara yormaya başladı. Bunlarla ilgilenmeyen kişilere de en mühim meselenin, dünyanın mı güneş etrafında, yoksa güneşin mi dünya etrafında döndüğünü bilmek olduğunu telkin ettim. Dünyanın güneş etrafında döndüğünü öğrenip, Dünyanın güneşe kaç milyon vers uzakta olduğunu hesap edince çok sevindiler. Yıldızların sonsuz olduğunu, bunlar arasındaki mesafelerin hesaplanmakla bitmeyeceğini, bu gibi şeyleri bilmenin hiçbir faydası olmadığını bildikleri halde bunları çözebilmek için daha büyük bir azimle çalışmaya başladılar. Ayrıca onlara sonsuz sayıda olan bitki ve hayvanların nasıl meydana geldiğini bilmenin çok büyük bir öneme sahip olduğunu öğütledim. Gerçi bunları bilmek onların bir işine yaramazdı. Bitki ve hayvanlar da yıldızlar gibi sonsuz olduğu için bunları tam olarak bilmeleri mümkün değildi. Ama onlar olanca kuvvetlerini bu gibi şeyleri bilmek için harcıyorlardı. Bu soruların birisini çözdükleri zaman karşılarına daha çok soru çıkıyor, bu da onları çok şaşırtıyordu. Gerçekte bilmedikleri şeyler gittikçe artıyor Araştırılan hususlar daha karmaşık bir hal alıyor, bu araştırmalar neticesinde elde edilen bulguların hayata uygulanamazlığı gittikçe daha çok artıyor ama onlar yine de hiç yılmıyor, uğraşılarının önemli olduğuna yüzde yüz inanıyorlar. Sadece zenginlerin eğlencesine veya yoksulların daha yoksul olmasına yarayan bu bilgileri araştırmaya, yazmaya, bastırmaya, tercüme ettirmeye devam edip duruyorlar. Bütün bunlara ilaveten onların işine yarayacak biricik şeyi, İsa'nın öğrettiği hayat prensibini anlamasınlar diye onlara peygamberlerin hayatının kanunlarını bilemeyeceklerini, tüm dinlerin boş bir inanç ve yanılma olduğunu, hayatın kanunlarını bilebilmenin tek yolunun benim uydurduğum, insanların yaşayışını inceleyen sosyoloji bilimiyle mümkün olabileceğini aşılıyorum. Onlar da İsa'nın dini doğrultusunda yaşayacakları yerde, insanların yaşantılarını öğrenmekle, bundan bir takım prensipler çıkarmakla uğraşıyor. Daha iyi yaşamak için bu uyduruk şeylerin kendilerine yeteceğini sanıyorlar. Onlara, yanılgıları daha bir artsın diye kiliseye benzer bir şey daha telkin ediyorum. Diyorum ki, bilginin bilim temeline oturtulması lazımdır. Onlar da tıpkı kilise gibi bilimi de yanılmaz sayıyorlar.'' Kendini bilim adamı gören kimi adamlar bilimin yanılmazlığına inandığı için söyledikleri lüzumsuz ve çoğunlukla saçma olan bu dala sözleri mutlak gerçekler olarak ilan ediyorlar. İşte bu yüzden şunu kesin olarak söyleyebilirim. Bu adamlar benim uydurduğum bilime kul köle olduğu müddetçe bizleri az kalsın yok edecek olan o adamın dinini hiçbir zaman anlamayacaklar. 10. Velzebul Mükemmel ''Teşekkür ederim. Hepiniz mükafatı hak ettiniz. Sizleri gereği gibi ödüllendireceğim.'' dedi. O anda geri kalan renk renk, irili ufaklı, eğri bacaklı, şişman ve sıska şeytanlar ''Bizleri unuttunuz efendim.'' diye bağırışmaya başladılar. Bunun üzerine Velzevul ''Ya sizler ne yapıyorsunuz?'' diye sordu. Hepsi birden ileri çıkarak şöyle bağırıştılar. ''Ben teknik gelişmeler şeytanıyım.'' ''Ben iş bölümünün, ben taşıt ve ulaştırmanın, ben kitap baskıcılığının, ben güzel sanatların, ben tıbbın, ben kültürün, ben eğitimin, ben ahlakın, ben uyuşturucu maddelerin, ben hayır işlerinin, ben sosyalizmin, ben feminizmin.'' zevul bu gürültü karşısında ''Hep birazdan konuşmayın.'' diye bağırdı. Sonra teknik ilerlemeler şeytanına dönerek... ''Sen ne iş yapıyorsun?'' diye sordu. ''Ben insanlara birçok yeni şeyi ne kadar çabuk yaparlarsa kendileri için o kadar iyi olacağını telkin ediyorum. Böylece insanlar hayatlarını, yapanların hiçbir işine yaramayan, diğer insanların da satın alması mümkün olmayan çeşit çeşit şeyler yapmak için harcıyorlar. Bu şeylerin üretimi gün be gün artmaktadır.'' Verzebul daha sonra iş bölümü şeytanına dönerek ''Peki ya sen?'' diye sordu. ''Ben insanlar değil de makineler daha hızlı üretim yaptığı için onlara insanların makineleşmesinin gerektiğini telkin ediyorum. Onlar söylediğimi yapınca da makineleşen insanlar kendilerini bu hale getirene düşman oluyorlar.'' ''Velzevul, well, bu da güzel.'' dedikten sonra taşıt ve ulaştırma şeytanına dönerek ''Ya sen?'' diye sordu. ''Ben insanlara bir yerden başka bir yere çok çabuk varmanın kendileri için daha iyi olacağını telkin ediyorum.'' Onlar da bulundukları yerde hayatlarını düzenleyecek yerde bol bol yer değiştirip vakit kaybediyorlar. Saatte 50 kilometre hatta daha fazla hız yapabildikleri için havalarından yanlarına yaklaşılmıyor. Velzebul ona da iltifat etti. Sonra kitap baskıcılığı şeytanı ileri çıkıp işinin dünyada yapılan bir sürü iğrenç ve budalaca işleri elden geldiği kadar çok sayıda insana yaymak olduğunu söyledi daha sonra güzel sanatlar şeytanı işinin insanları avutmak, yüce duygular uyandırmak bahanesiyle onları kötülüğe sevk etmek olduğunu söyledi. Ardından tıp şeytanı, işinin insanlara kendileri için en önemli şeyin sağlık olduğunu, herkesin her şeyden önce sağlığı için kaygılanması gerektiğini telkin ederek onları sürekli bu şekilde oyalamak olduğunu söyledi. Kültür şeytanı, diğer şeytanların idare ettikleri tüm işlerin insanı mutlu kılacak şeyler olduğunu, bunlardan faydalanan kişilerin üstün insan olacağını onlara telkin ettiğini anlattı. Eğitim şeytanı, insanlara kötü yaşayarak, hatta iyi yaşamanın ne demek olduğunu bilmeyerek çocuklarına iyi yaşama yolunu öğretebileceklerini telkin ettiğini açıkladı. Ahlak şeytanı, kendileri kötü oldukları halde kötü insanları nasıl yola getireceklerini onlara öğrettiğini izah etti. Uyuşturucu maddeler şeytanı insanların kötü yaşantının verdiği acılardan kurtulup iyi yaşamaya çalışmalarını engellediğini, onlara şarap, esrar, tütün, morfin gibi maddelerle kendilerini uyuşturmanın daha doğru olduğunu öğrettiğini söyledi. Hayır işleri şeytanı insanları yüce bir toplum düzeni adına kandırdığını, böylece sınıflar arasında düşmanlık başlattığını söyleyerek övündü. Feminizm şeytanı kadın ve erkek arasına ayrılık ve düşmanlık soktuğunu söyledi. O sırada öbür şeytanlar da Velzevul'a doğru sürünerek, ''Ben konfor şeytanıyım, ben moda.'' diye ciyak ciyak bağırışıyorlardı. Tüm bu söylenenlerden sonra Velzevul, ''İnsanların hayat görüşü yanlış olunca, aleyhimizdeki her şeyin lehimize döndüğünü bilmeyecek kadar beni aptal mı sanıyorsunuz?'' diye bağırdı. Sonra kahkahalarla gülerek, ''Yetişir! Hepinize teşekkür ederim, dedi. Daha sonra kanatlarını çırparak ayağa fırladı. Tüm şeytanlar Velzevul'un etrafında halka oldular. Halkanın bir ucunda küçük pelerinli şeytan, diğer ucunda bilim şeytanı vardı. Tüm şeytanlar gülerek, çığlıklar atarak, ıslıklar çalarak, tıslayarak, kuyruklarını sallayıp yere vurarak oynamaya, Velzevul kanatlarını açıp kapayarak, ve de bacaklarını alabildiğine kaldırarak ortada raks ediyordu. Yukarıdansa bağırışlar, inleyişler, ağlayışlar ve diş gıcırtıları geliyordu yalnız. SON